ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهتفاتها وكل مهتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة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 ve yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kızı Fatıma radıyallahu anha. Allah onlardan razı, razı olsun. Ki biliyorsunuz Meryem aleyhisselam Allah'ın selamı onun üzerine olsun ne yaptı? Salihlerden bir peygamber dünyaya getirdi. Yine peygamber aleyhissalatü vesselamın kızı Fatıma da cennet ehli olan cennet ehli gençlerin efendisi olan Hasan ve Hüseyin'in ne yaptı? Dünyaya getirdi.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 Muhakkak onun anne ve babası, yani o erkek çocuğun, erkek çocuğa gelince diyor, onun anne ve babası neydi? Mümin kimselerdi o çocuğu Bu nedenle çocuğun onları azgınlık ve küfür nedeniyle perişan etmesinden kaygılandık buyuruyor Allah Azze ve Celle. Tekin biliyorsunuz Musa'nın kıssasında, Hızır'la Hızır olan kıssasında ne yapıyor? Musa Aleyhisselam o çocuk kafasını kopar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 فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ sitran لَهُ Her kim diyor. Kız çocuklarından ötürü zorlu, e, bir zorlukla sınanır. Daha sonra da onlara iyilikte bulunursa onlar kendisi için ateşe karşı bir sütre, bir engel olur buyurdu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yine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 sahih Müslim'de Enes i̇bn Malik radıyallahu anhunun rivayet ettiği hadiste evet. men ale cariyeteyni hatta yebluğâ câ'e yevmel kıyâmeti ana ve huve ke hâkedâ diyor. her kim kız çocukları ergenlik çağına gelinceye kadar iki kız çocuğuna bak bakımlarını nafakalarını terbiye ve yetiştirmelerini üzerine alır kıyamet alırsa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 Kız çocukları yaşıyor. Şimdi <gülüyor> Yahya aleyhisselam'dan bahsederken ve seyyiden ve hasuran ve nebiyyen Salihin iffetli, efendi iffetli ve salihlerden bir peygamber idi. Yani bazılarından da ne yapmıyor? Allah, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de hiçbir çocuktan bahsetmiyor. Şimdi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 Ve diyor ki Allah'ım beni onun gibi yapma. Sonra tekrar bu sözü söyledikten sonra ne yapıyor? Annesini emmeye devam ediyor. Ve bunu söylerken Ebu Hureyre radıyallahu anhu diyor ki ben hala bu hadisi anlatırken Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın elini diyor parmağını ağzına getirmiş emişini hala görür gibiyim diyor. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haber veriyor.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 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْعُنْثَ Onlardan birisinin bir kız çocuğu olduğu zaman, bir kız çocuğuyla müjdelendiği zaman, ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدَّنُ وَهُوَ كَظِيمٌ Ne yapıyor? Öfkeli halde yüzü simsiyah olur diyor. Müjdelendiği şeyin kötülüğünden dolayı kalminden saklanırken, bu rezalete katlanarak onu yanında mı tutar?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 Genellikle alır onu ne yapardık? Diri diri kutrağa gömerdik diyor. Bir gün ben de çocuğumu aldım, gömmek üzere gittim. Ve o topraktan yüzüme geldiği zaman çocuk benim yüzümü sildi diyor. Ve bu şeyi olduğu hatırladığım zaman her zaman ağlarım diyor Ömer radıyallahu anh. Bir şeyde de gülerim ki diyor. Bizler bir yolculuğa çıkacağımız zaman kendi ellerimizle helvadan putçuklar yapar ve onakladığımız yerde ne yapardık? Onlara tapardık diyor. Ve ne zaman yolculuk esnasında karnımız acıktığı zamanda ne yapardık? O ellerimizle yaptığımız helvacıklardan helvadan yaptığımız putçukları da oturur gerdik diyor. Ve bu kıssayı hatırladığım da gülerim diyor. Allah Resulü, e, Hazreti Ömer radıyallahu anhu. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin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 sana sığındırırım diye ne yapıyor? Duada bulunuyor. O yüzden bu dua yani u'izuha bike ve zürriyetaha mineşşeytanirracim şeklinde doğan çocuğa dua etmek nedir? Sünnetendir kardeşler. Şimdi bir de halk arasında ne vardır? Göz değmesi dediğimiz nazar dediğimiz bir olay vardır. Ki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 ne bir doktorda, ne bir tabiptedir. Ee, bunun şifası kesinlikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği belli türlü e, dualardan başka hiçbir nedir? Şifası yoktur. Bir de kim halk arasında dediği gibi göz değmesi, öküzü tencereye ve insanı ne yapar? Mezara götürür derler. Şimdi bir gün Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam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 Gözden çocuklara nedir? Kendilerine rukiye yapılmasını emretmiştir. Şimdi e, rukiye yaparken de ne vardır? İşte iklas, felak ve nas surelerini okumak vardır. Tekin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam avuçlarını bir araya getirir, İhlas, felak ve nas surelerini okur, içerisine üfler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 تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ Öyleyse o kafirler hakkında ne malları ne de onların çocukları seni sakın imlendirmesin diyor Allah Azze ve Celle. Allah bunlar sebebiyle onlara dünya hayatında azap etmeyi,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 Çocuklarımızdan bir tanesi güzelliği bizi mağrur olmaya veya diğerlerine haksız etmeye, ne yapmamı haksız davranmamaya davranmaya kesinlikle iddiası gerekir. Ne diyor Allah Allah Rasulü Aleyhissalatu Vesselam? İnna Allaha la yanzuru ila ve la amwalik. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle sizin ne suretlerinize yani bu güzelmiş, bu yakışıklıymış bu heybetliymiş, bu baba yiğitmiş veya bunun malı çokmuş, bakmayacak. وَلَاكِنْ يَنْضُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Fakat ne diyor? Allah sizin ne yapacak? Kalbinize ve sizin dünyadayken ne tür amel işlediğinize bakacaktır buyurur. Allah Resulü ve selam Müslüm'ün sahihinde Ebu Hureyre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 وَلَا bir بِكُنْ Benim ismimle diyor Allah Resulü Selam isimlendirin çocuklarınıza yani çocuklarınıza Muhammed ismini verin ama benim künyemle künyelenmeyin yani çocuğunuza Kasım sıfat, e, ismini yapmayın vermeyin. Çünkü çocuğunuza Kasım ismini verdiğiniz zaman otomatik siz ne olursunuz? Ebul Kasım olursunuz. Ebul Kasım kim? Allah Resulü Selam. O yüzden benim ismimi verin ama benim künyemle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 erkek çocuğuna ne yapıyor? Atası olan İbrahim aleyhisselamın evet, sana da İbrahim diyelim seni abi. adını veriyor. Yine e, Allah Resulü Aleyhisselam kendi çocuğuna İbrahim aleyhisselamın e, ismini yani İbrahim ismini verdiği gibi bir e, Bukhari ve Müslim'de gelen hadise göre Abu Musa radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet ediliyor. Diyor ki benim bir oğlum oldu. Onu Allah Resulü aleyhissalatü vesselama getirdim ve Allah Resulü selam da ne yaptı? Ona İbrahim adını verdi. O yüzden kardeşlerim ne yapmak gerekir? Şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki denildiği gibi isim nedir? Sahibinin unvanıdır. Nasıl ki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 Evlenin çovalı, hatta ondan önce ne yapın? Doğurgan kadınlarla evlenin diyor. Ki ben kıyamet günü ne yapacağım? Sizin çokluğunuzla öleneceğim. Evet, Allah öyle dedir. <gülüyor> Allah yardımcısın. <etsin>. Nâhnu <gülüyor> nırzukukum, ve Muhakkak ki onları da sizleri de rızıklandıran ne yapar? Ne diyor Allah Azze ve Celle? Bizleri rızı Allah, Allah Azze ve Celle. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle yoksullaşma korkusuyla ne yapmayın diyor Allah çocuklarınızı öldürmeyiniz. Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette diyor ki ben diyor İbn-i Mesut radıyallahu anhü ey Allah'ın Resulü en büyük günah hangisidir diye sordum. En tec Allah Azze ve Celle seni yarattığı halde ona şirk koşmalıdır. Sonra hangisidir dedim diyor diyor ki tumme en tekutule ve len taqtule veledek takhaf an yat'am birlikte yemek yemek yiyeceğinden korkarak ne yapmaktır çocuğunu öldürmendir. Sonra hangisi tumme en tuzani halile jarik sonra komşunun hanımıyla ne yapmandır zina etmendir buyuruyor Allah korusun Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve biraz önce dediğimiz gibi kocasını seven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 elindedir. O yüzden Allah Azze ve Celle bizleri, eşimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu salihlerden eylesin, Allah'ın dinine hizmet eden kullarından eylesin. Evet, Subhanak Allahu bihamdik işadu allah illa anta astaghfiruk wa atubilek wa aakhiru da'wana anilhamdu lillahi Rabbi alaami. Evet, benim söylecik de bu kadar kardeşler. Sorusu olan varsa buyursun inşallah. Evet, var. Buyurun. Benim künyemle künyelenmeyin. Evet yasaktır. Hiçbir çocuğa fark et. Bir, iki, fark etmez. Çocuğunuz o künyeyle, künyelenmeyeceksiniz. Yani kesinlikle verilemez. Yok, verilemez. nasıl biliyordunuz? künyelendiği için bir Çocuk olmadığı halde de künyelenebiliyorlar. Ayşe anamızın çocuğu olmadığı halde ama Abd Abdullah dir e, künyeleniyor. Evet, başka? Konuyla alakalı. Şu anda konuyla alakalı. Sonra e, mikrofonu başta, Hüseyin Hoca'ya bırakacağım. Şey evet. Ölenir, Arap Acem'le evlenemez diye Bu üçünün de aynı fıkhında böyle bir mesele var. Sadece İmam Malik, adamlara affedersin, yine bakılır diyor. Böyle bir üstünlük yoktur evlilikte diye. O diyor. Diğer üçünle ise bu var. Yani işin garip tarafı en fazla yani böyle e, kitap ve sünnete en fazla iktiva olan, en fazla yakınlığı olan, isabeti olan Handeli'nin mesebininde de bu şekilde bir şey olması bu konuda sebeplerimiz ne ee... yani biz muhakkak surette dinine bakmalı mıyız yoksa yani e, Arap olan bir kadınla acem olan bir erkeğin Soylular. evliyle ilgili bir şey var. Mı? yani ona denk değildir onunla evlenemez bu yani mesela İlham Şafi'de bizim sebeplerimizden. İlham Hanbel'de öyle. Bunların yani da meselene böyle bir şey girmesi kendi e, ihtiyarları dışında gerçekleşmiş. Yoksa bu tepvalar onlara mı var? Ee, şimdi ne Arap'ın acemi ne acebin araba hiçbir üstünlüğü yok. Üstünlük takfadadır. Evet. Öncelikle bu. Ama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 yani ama o yani, e, alsın, bana yani <gülüyor> evliye bir daha olur canım soruyu <gülüyor> yani burada e, falan falanla evlenemez diye, herhangi bir şey nedir yoktur evet başka arkadaşlar evet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 Yani bir bedel olmaksızın veya bir suç, bir ceza gerektirmeksizin. El ilmu indi Allah, onun ilmi nedir? Allah'ın katında, çünkü onun Müslüman mümin bir anne babası vardı. Daha sonra onun onlara asi gelip onlardan yoldan çıkarması veya onları rezil etmesi gibi bir durumdan dolayı Allah Azze ve Celle onu takdir ediyor. Bu tamamen... Allah Azze ve Celle'nin ilmi dahilinde gerçekleşen bir şeydir. Bizim de tıpkı orada e, Hızır Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'a sabrettiğini e, emretmesi gibi ne yapmak gerekiyor? Sabretmek gerekiyor. Daha sonra da onu ne için yaptığını zaten ne yapıyor? Kendisini beyan ediyor. Keşke bizler de e, Musa'nın yani Allah Resulü Selam'ın dediği gibi keşke Musa sabretseydi. Bizim de ne yapmamız gerekiyor? Sabretmemiz gerekiyor. E, bu Allah'ın katında olan bir şey ki Allah'ın dilemesiyle gerçekleşen bir şeydir vallahi ale. Yine odadan Allah Tedavi için ama Evet. bir var. Evet. Şimdi e, yani çeşitli nedenleri olabilir ama biz mesela dersimizde rukyeden bahsettik.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 edilir. Ama biraz önce kardeşimizin dediği gibi başka milletlerden veya başka örfü adetlere sahip olan kimselerle de evlenmek haramdır gibi bir sonuca varmak kesinlikle doğru değildir. Ama sizin dediğiniz çok daha uygundur, çok daha güzeldir. yani evliliğin hem devam edebilmesi hem eşlerin birbirine çabuk şey yapılması için, çabuk alışabilmesi için. Vallahu teala alem.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 Hemen isminizi alalım hemen dört tane koy. <gülüyor>